Sunu mozaiği için Artex'in güney yönündeki vestibül kapısı üzerinde Ayasofya'nın en önemli figürlü mozaiklerinden biri olan sunu mozaiği bulunmaktadır. Bu mozaik Fossati tarafından Ayasofya'da yapılan onarımlar bitmek üzereyken 1849 yılında ortaya çıkartılmıştır. Simetrik bir düzene sahip olan bu mozaik panonun zemini yine altın varaklı mozaiklerden meydana gelmiş. Ortada arkalıksız bir taht üzerinde Hz. Meryem ve başının iki yanındaki madalyonlar Meteler ve Theouyan (Tanrı Anası) olduğunu ifade eden kelimelerin kısaltılmış monogramları bulunmaktadır. Hz. Meryem'in kucağında çocuk Hz. İsa tasvir edilmiştir. Hz. Meryem'in solunda kentin kurucusu olan İmparator N. Elinde İstanbul kentini temsil eden maket tutmaktadır. İmparator nokta Konstantinos'un yanında yukarıdan aşağıya doğru koyu mavi harflerle grekçe. Azizler arasında Büyük İmparator Konstantinos yazılıdır. HZ nokta Meryem'in sağında ise İmparator Justin Rynos. Elinde HZ nokta Meryem Bey HZ. İsa'ya takdim ettiği Ayasofya maketini tutmaktadır. Yanında yukarıdan aşağıya doğru koyu mavi harflerle grekçe. Hatırası ünlü İmparator Justinianos yazmaktadır. Bu mozaikte, İmparator Nokta Konstantinos ve İmparator Justinianos'un ellerinde tuttukları maketlara hize nokta Meryem'e sunmaları ile hize nokta Meryem'in şehrin ve kilisenin koruyucusu olduğu vurgulanmak istenmiştir. Mozaik, pano 10. yüzyıla tarihlenmektedir.